Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, onun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.''